Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Japon hükümeti şirketleri karbondioksit emisyonlarını azaltmaya teşvik etmek için 2028-29 mali yılından itibaren fosil yakıt ithalatçılarına karbon vergisi getirmeyi önerdi. Yeni bir karbon fiyatlandırma planının parçası olan program, Sanayi Bakanlığı tarafından temiz enerjiyi tartışmak üzere bir uzman heyetine önerildi. Reuters'ın haberine göre şirketlerin karbondioksit emisyonlarının yükünü üstlenmelerini gerektiren karbon fiyatlandırma planı şirketlere uygulanacak bir vergi ve şirketler arasında emisyon ticareti olmak üzere iki formatta sunuluyor. Karbon vergisi rafineriler, ticaret haneler ve elektrik hizmetleri gibi fosil yakıt ithalatçılarına Nisan 2028'de başlayan mali yıl döneminde getirilecek ve emisyon ticaret piyasası 2023-24 yılındaki pilot uygulamanın ardından 2026-27 mali döneminde tam ölçekli faaliyete başlayacak. Hükümet tarafından elektrik enerjisi şirketlerine tahsis edilecek emisyon kredileri şirketleri fosil yakıtlardan uzaklaşmaya daha fazla teşvik etmek için 2033-34 mali yılında tahsis edilecek. Çinde güneş enerjisinin toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 14,7, rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 13,9 oldu. Xinhua'nın haberine göre Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Kasım döneminde güneş enerjisi kapasitesinin yıllık bazda %29,4 artarak 370 milyon kW saate, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise %15 artışla 350 milyon kW saate ulaştığını bildirdi. Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi 2022'nin ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam elektrik üretim kapasitesi %8,1 artışla 2,51 milyar kW saate çıktı. Çin, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'da karbon nötr olmayı hedefliyor. Özel bir banka enerji politikasına yaptığı güncelleme ile yeni petrol ve doğalgaz projelerine finansman sağlamayacağını duyurdu. Ancak mevcut projelere finansman ve yatırım devam edecek. Banka aktivistlere göre rakiplerinin önüne geçiren bir hamle yapmış oldu. Petrol ve doğalgazla bağlantılı yeni altyapı projelerine artık finansman sağlamayacak. Ana merkezi Londra'da bulunan bu banka, bilimsel ve uluslararası kurumlar tarafından küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmesinin ardından hamleyi enerji politikasına yaptığı bir güncelleme olarak duyurdu. Banka fosil yakıt şirketlerine finansman sağlayan en büyük bankalar arasında yer alıyordu. Bloomberg verilerine göre banka 2015 Paris Anlaşması'ndan bu yana fosil yakıt şirketlerine 111 milyar dolarla Avrupa'da en çok borç veren ikinci banka konumunda. Bunun sonucu olarak da bankanın ana merkezi sıklıkla iklim konulu protestoların hedefi oluyordu. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Yunus Gösteri Merkezi'nde Yonas adlı tutsak bir Yunus'un daha hayatını kaybettiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre bu ölümün birkaç yıllık süre zarfında tesiste gerçekleşen 5. Yunus ölümü vakası olduğu, kalan iki Yunus'un ise Antalya'daki bir gösteri merkezine transfer edildiği aktarıldı. Yunuslara Özgürlük Platformu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ölüm haberinde hem tesis hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı Hayvan Hakları İzleme Komitesi hakim ile işbirliği içerisinde yeniden yasal yollara başvuracaklarını bildirdiler. Aynı zamanda işletmede ölen diğer yunuslar için yaptıkları suç duyurusundaki delilleri fotoğraf ve video ile paylaşacaklarını duyurdular. Platform açıklamasında Marmaris'teki Yunus Park tarafından basın yoluyla dezonformasyon ve manipülasyon yapıldığını söyledi ve tesisin Ukrayna'daki yunusları kurtarma maskesi altında ölen yunusların yerine yenilerini getirmek için mevcut yasayı ve yasağı delmeye çalıştığını vurguladı. Bursa ve İstanbul'da bir araya gelen Bursa Su Kolektifi, Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu üyeleri yaptıkları ortak açıklamada milli parkları savunmaya ilk hedefimiz olan Uludağ Milli Parkı'ndan başlıyoruz dediler. Uluslararası sözleşmelerle ve kanunlara aykırı olarak ucube alan başkanlığı modelinizi kabul etmiyoruz. Uludağ'ın tüm yaşamsal zenginliğiyle var olma hakkını Saygı gösterilmesini talep ediyoruz dediler. AKP'nin Bursa milletvekillerinin hazırladığı ve 49 milletvekilinde imzası bulunan Uludağ Alan Başkanlığı Kanunu Tasarısı Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla 10 Aralık'ta kabul edildi. Bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. Milli Park sınırları içerisinde tek yetkili olan Tarım Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yetkileri bu kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Uludağ Alan Başkanlığı'na devredilecek. Tasarının gerekçesi ise yetki karmaşasına son vermek. Alan başkanlığı sınırlarını genişletme etkisinin verildiği tasarıya karşı çıkan çevre örgütleri sınırların Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilir olması bugün 2000 hektar olsa da devamında 5000 hektar belki de Milli Park'ın tamamının alan başkanlığı ile yönetilmesinin önünü açıyor. Yaşanacak yıkımları kısa bir süredir alan başkanlığı sistemi ile yönetilen Kapadokya'da görüyoruz. Bu kanunla Uludağ'da koruma altındaki alanlar hızla ranta açılacak. Komisyon üyelerinin alacağı kararın tek adam rejimi ve atama sistemi göz önünde bulundurulduğunda ne kadar bilime akla uygun olacağı tartışma konusudur dediler. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.